Muhammed i̇bn Abdil Vahhab Rahimahullahu Teala'nın Rahimahullah'ın derlemiş olduğu, kaleme almış olduğu bu kıymetli risalesi, kitab Tevhid adlı risalesini bugün inşallah bitirmiş olacağız. Bugünkü dersimiz bu kitap ile ilgili yapmış olacağımız son dersimiz olacak. Yaklaşık olarak bir yıldan fazla oldu bu değerli bu kıymetli kitabın şerhine başlayalı. Yüce Rabbimize hamdolsun ki bizleri bu kitabı hatmetmeye, bu kitabı bitirmeye, şerh etmeye, içindekileri idrak etmeye anlayıp, idrak etmeye muvaffak kıldı. Uzun bir zaman aldı bizden. Ancak çok şeyler öğrendik. Bu kitabı her şerh etmeye başladığımızda, her şerh ettiğimizde yeni faydeler çıkardık. Zira bu kitap ilim ehli tarafından da ilim ehli tarafından da çokça şerh edilen bir kitap. İmam i̇bn Baz Rahimahullah Rahimahullah'ı görmüş, öğrencilik etmiş, talebelerinden duymuştuk. Diyorlardı ki, Şeyh Bin Baz Rahimahullah haftada bu kitabı birkaç yerde birkaç defadan fazla şerh ederdi. Haftalık programı içinde. Bu kitabı farklı yerde, farklı mescitlerde ama aynı kitabı ne vardı? Şerh ederdi. Birkaç da defadan fazla şerh ederdi. Birçok yer şerh ederdi diyorlar. Ve ayrıca yine onun derslerine katılmış, onu görmüş. Onu görmüş e, öğrencilerinden duyduğumuza göre, Şeyh bin aynı gün içinde bu kitabı birkaç defadan fazla okuttuğunu söylüyorlar. Çünkü Şeyh bin Mescitteki derslerinde kendilerine kitap okunur. Bu kitap birkaç kitap okunur ve bu kitapları ne varmış Şerh edermiş. Farklı camilerde, farklı mescitlerde Yani ilim ehlinin bu kitaba vermiş olduğu önem zahir, açık, ortada. Bu sebeple bizlerin de bu kitaba önem vermesi gerek arkadaşlar. Başından sonuna kadar bu kitabı okumak bize nasip oldu. Şerh etmeye çalıştık, anlamaya çalıştık. Müellifin, Rahimahullah'ın metodunu biliyorsunuz. allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'den ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, hadislerinden deliller sunarak bizlere konuları, konu başlıklarını vermiş ve o konuyu anlatmaya çalışmış. Kendinden pek sözün olmadığı vahye dayalı delillerin çokça yoğun bir şekilde yer aldığı çok hayırlı bir kitap. Ben de sizlerin aranızdan bu kitabı ezberlemeye çalışan, ezberlemekle vaktini doldurmaya çalışan kardeşlerimizi görmek isterim. Yani bu kitabın şerhi bitti. Artık kapatalım ve rafa kaldıralım. Bir daha ne zaman tekrardan okursak, o zaman onu raftan indirelim. Düşüncesinde olmanızı istemiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren Allah nasip ederse, belli bir süre konular seçerek, e, muhaderat arası, konferans tarzı e, başlıklara ayırarak dersler yapacağız, sohbetler yapacağız. Haziran'ın ortasından sonra da inşallah bir kitap belirleyerek e, tekrardan bir kitabı şerh edeceğiz. İnşallah. Ama sizlerin önümüzdeki haftadan itibaren yani bu kitabın birinci babından başlayarak ezberleme çalışmanızı görmek beni mutlu eder. Bir o kadar da sizin için iyi olur. Siz bu kitabı ezberleyerek normal bir kitap değil. İçinde Kur'ani delillerin ve nebevi delillerin bulunmuş olduğu bir kaynağı ezberlemiş olacaksınız. Önemli bir kitap. Onun için şimdiden kolları sıvayıp bu kitabı ezberlemeye başlayabilirsiniz. Evet, bu kitabın son bahsi. Bâbun mâ ca'a ja fî kavlillâhi teâlâ ve mâ kaderullâhu hakka Kadri Vel ardu Cemi an kabıda tuhu yamal kıya diyor ki Allah Allah Teala'nın şu buyruğuyla ilgili bak bu ve kadar Allah'a Hakka Kadri onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp takdir etmediler saymadılar yüzeltmediler Oysa ki, vel Ardu Cemi an kabıda tuğu yamal Kıyamet günü yeryüzü allah Teala'nın kabzasındadır, avucunda olacak. Az sonra gelecek. Başka ayetlerde de zikredeceğiz. Başka hadislerde de gelecek. allah Teala yeri ve göğü ne yapacak? Dürecek. Yeri ve göğü dürecek. Avucunda ne yapacak? Dürecek. Burada Müellif Rahimahullah bizlere bu ayeti zikrederek ve bu babı Burada bize zikrederek aslında kitab-ı tevhidi ne yapıyor? Çok önemli bir konuyla taçlandırıyor. O da bu kitapta zikredilen, daha önceki bablarda ifade edilen, öğretilmeye istenen tevhid ile ilgili, özellikle de uluhiyetle ilgili konuları öğrenen kul, idrak eden, anlayan kul artık Rabbini öyle anlar, öyle bilir, öyle takdir eder ki, o dakikadan, o saatten sonra artık Mekkeli müşriklerin, zira bu ayetin Mekkeli müşriklerle indiğini söyleyen birçok müfessir var. Yaptığı gibi allah Teala ile birlikte başkasına ibadet etmez. allah Teala'yı kendi fiillerinde, kul, kendi yapmış olduğu fiillerde birler. Bu da onun Rabbini hakkıyla tanıdığının ne olur? Bir göstergesi olur. Hatırlarsınız bir önceki hafta, geçen hafta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Tevhid hakkındaki gayretini açıklarken onun huzuruna gelip onu aşırı bir şekilde övmek için sözler sarf eden insanları nasıl susturduğunu nakletmiştik burada. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki söylediğiniz sözlerin bazılarını söyleyin. Ama söylediğiniz sözleri söyleyin yahut bazılarını söyleyin. Sakın ha! Şeytan sizi ne yapmasın? Aldatmasın. Başka bir rivayette, Aleyhisselatü Vesselam'a deyince, sen bizim Efendimizin, Seyyidimizsin deyince, Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Es-Seyyidu Allah. Seyyid olan Allah'tır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, tevhidi hakkıyla bilen, Rabbini hakkıyla tanıyıp bilen bir insan olduğu için, bir kul olduğu için, evet. Aleyküm Kendi huzurunda, böyle haddi aşabilecek, kişileri guluva saptırabilecek davranışları görünce ne yapmıştır? Hemen önüne bir set, önüne bir engel geçmiş, engel koymuştur. İşte müellif rahimahullah bizlere diyor ki burada sanki bu baptaki zikrettikleriyle sizler de artık bu kitab-ı tevhidi okudunuz, öğrendiniz, öyle bir makama, öyle bir hale gelmiş olmanız lazım ki kalbinizde Rabbi o kadar takdir edip, Rabbinizi o kadar iyi tanımış olmanız lazım ki bu kitapta zikretmiş olduğumuz tevhide halal getirecek, yanlış getirecek, seni şirke düşürecek konulardan ne yapmanız lazım? Kaçmanız lazım, uzak durmanız lazım. Rabbinizi o denli, o düzeyde, o şekilde iyi tanıyarak sizi şirke götürebilecek konulardan kaçmanız lazım. Diyor ki allah Teala ama kadar اللّٰهَ Hakka kadrihi. Onlar allah Teala'yı hakkıyla ne yapmadılar? Takdir edemediler, tanıyamadılar, bilemediler, saymadılar. İbn Kesir Rahimahullah diyor ki bu ayetin tefsirinde ma kadira'l müşrikun Allah ma kadr kadra'l müşrikun Allah hakkı kadrehi hatta abadu ma'ahu gayrahu müşrikler Allah Teala'yı hakkıyla saymadılar, hakkıyla bilmediler, tazim etmediler ve bundan dolayı da ne yaptılar? Allah'la birlikte Allah Teala'ya ibadette ortak koştular, şirk koştular. Demek ki arkadaşlar Allahu Teala'ya ortak koşan her, herhangi bir şekilde, tevhidin herhangi bir kısmında ve özellikle de uluhiyette ortak koşan, şirk koşan bir insan Rabbini gerçek manada tanıyamamış bir insandır. Rabbini hakkıyla takdir edememiş, tazim edememiş bir insandır. İnsanların arasında Rabbinden en çok korkan insanların arasında Rabbini en iyi tanıyan insan olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzündeki davranışlarına baktığımız zaman tevhidle alakalı davranışlarına baktığımız zaman onun bu konularda hiç taviz vermediğini defakta söyledik hatta içeri girerken bile sahabelerin kendisi için ayağa kalkmasına izin vermediğini biliyoruz Elinden geldiğince ümmetine kendisinin bir insan olduğunu ifade etmeye çalışmış bir peygamber görüyoruz. Kendisine sen bizim efendimizsin, en hayırlımızsın denildiği zaman bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin diyerek uyaran bir peygamber görüyoruz. Yani kul Rabbini tanıdıkça hakkıyla takdir ettikçe, onun önündeki zilleti artar ve kullara olan tevazu da bir o derece ne var? Artar. Ama Rabbini hakkıyla bilme bilmeyip, tanımadıkça, bir o kadar da kibri artar. Burnu havada olur. İnsanların kendisi için ayağa kalkmasını ister, ellerinin ayaklarının öpülmesini ister. İnsanların onun hakkında medihler, övgüler söylerken, onu öyle bir makama çıkararak, hatta Allah'ın makamına ulaştırmalarını ikrar eder, onlara kafa sallar. Bunların hepsinin sonucu nedir arkadaşlar? Rabbini hakkıyla tanımamasının sebebidir. Rabbilerini hakkıyla tanısalardı, ne yapmazlardı? Bunlara razı olmazlardı. Bunları, Bunlara teşvik etmeyi bırakın, Bunların yapılmasına razı olmaz. Ne yaparlardı? Hemen inkar ederlerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda söylenen aşırı sözlere vermiş olduğu tepkiye bir bakın. Hadislerde zikredildiği üzere. Müellif Rahimahullah'ın bu kayyim kıymetli kitabında zikrettiği üzere. Bir de kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın daha önce bize gösterdiği video görüntülerine bakın. Falanca cemaatin, falanca hocalarından bir tanesi Muhammed eşittir Allah diyor. Hatırlıyorsunuz. Belki bu videoyu hepiniz görmüşsünüzdür. Bunu söyleyebilecek kadar Rabbini tanımamış. Bunu söyleyecek kadar Rabbini Rabbinden cahil. Hakkıyla takdir edememiş. Yani bir insan bugün için görmedim. Yani bugün bu çağda bizimle beraber yaşayan kendini bu manada dine nispet eden İslami ve dini sembollerle insanlar önüne çıkan ve hoca olarak bilinen, arif olarak bilinen ama bir o kadar da cahil bir insan. Maalesef. allah Teala diyor ki bu ayeti kerimede, Zümer suresinde وَالْاَرْضُ جَمِعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ Kıyame". O gün, kıyabet günü yeryüzü allah Teala'nın kabzası içinde, avucu içinde olacak. Yani şu gördüğünüz Bazen yolculuğa çıktığınız zaman kardeşimiz Erzurum'dan geldi. Bitmek bilmeyen o mesafeyi düşünün ki Türkiye sınırları içinde. Bir de yeryüzünü düşünün. Bunların hepsinin Allah Teala'nın avucunun içinde dürüldüğünü düşünün. bu natvis sema aketa yiscil lil Sadece yeryüzü de böyle değil, gökyüzü de böyle. Allah Teala diyor ki biz o gün natvis sema gökleri düreceğiz diyor. Enbiya suresinde. Ketay is lil Kitapların sayfalarını dürdüğümüz gibi kitapların sayfalarının dürüldüğü gibi gökyüzü de dürülecek. Daha sonra hadislerde gelecek, eserlerde gelecek. Bu yeryüzünün devasa büyüklüğünü anlatan rivayetler var. Yani biz insan olarak bu alemde, bu gökyüzüne oranla, bu yeryüzüne oranla bir noktayız arkadaşlar. Bir karıncayız. Yani dedi ki, yani buradan yolculuğa çıkıyorsun. 18 saat diyorsun Ya bitmek bilmedi. Yeryüzü uzadı da uzadı. Karayolu uzadı da uzadı. Bitmiyor. Bunu dünya olarak düşünün. Ve dünyanın bu gezegende bir nokta olarak olduğunu düşünün. Bu gezegenin bu alemde bir nokta olarak olduğunu düşünün. Böyle neyiz? Aciziz. Ve bunları yaratan Haliki, yaratıcıyı düşünün. Onun gücünü, kudretini düşünün. İşte Allah-u Teala diyor, hakkıyla ne yapamadılar? Bilemediler. Bundan dolayı zaten şirke düşünüyor. Ayet okuyorsun. zümer suresinde, işte bu ayette. O gün yeryüzünü ne yaparız diyor. Allah-u Teala yeryüzü kabzası içindedir. Avucu içindedir diyor. Demek ki allah Teala'nın kendine layık bir şekilde neyi var arkadaşlar? Eli var. Bazıları az sonra gelecek rivayetlerde allah Teala'nın parmaklarının olduğunu da zikredecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler iman ediyoruz ki allah Teala'nın parmakları da vardır. Kendine layık bir şekilde. Bunu bazen yeni duyan insanlar, Subhanallah böyle şey mi olur diyebilir. Demellerinin sebebi de tevhid ilminde, isim sıfat ilminde cahil olmaları sebebiyle, hasebi iledir. Yani ben bugün desem ki ben bugün şu anda buradaki arkadaşlara sohbet yapıyorum. Kitab-ı Tevhid Şerhi yapıyorum ve bunu farkındayım, bunu biliyorum. Ben biliyorum ki şu anda ben Kitab-ı Tevhid Şerhi'ni sizlere anlatıyorum. Burada ben kendime ne ispat ettim? Hangi sıfatı ispat ettim? İlim sıfatını, bilme sıfatını. Şu anda ben biliyorum ki burada ne yapıyorum sizlere? Şerh yapıyorum. Şimdi diyorum ki, şu anda ben biliyorum ki allah Teala bizim burada toplanıp bu kitabı şerh ettiğimizi, okuduğumuzu allah Teala ne yapıyor? Biliyor. Allah-u Teala'nın bilmesiyle benim şu anda bilmem. Aynı şeyler mi? Haşa. Kesinlikle aynı şey değil. Benim ilmim nakız, eksik, kusurlu. Ama Allah-u Teala'nın ilmi kamil, kusursuz, eksiksiz. Şimdi ben benim ilmim var olmasa sayı bile Allahu Teala'nın ilminin var olduğunu söylemem. Allahu Teala'ya bir eksiklik nispet etmiş olmamı gerektirir mi? Gerektirmez. Ben diyorum ki ben şu anda mevcudum, varım. Aynı zamanda diyorum ki Allahu Teala da mevcuttur, vardır. Benim bir zatım var, allah Teala'nın bir zatı var. Benim zatımın olduğu gibi Allahu Teala'nın da zatının olduğunu ispat etmem onun hakkında bir eksiklik olmasını gerektir var mı? Elbette ki gerekli kılmaz. Burada nasıl bu şekilde bu sıfatları ispat ediyorsak ki bu sıfatları bize haber veren allah Teala'nın kendisi ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki ayetlerde geçen ve az sonra gelecek olan hadislerde geçen şeyleri de bize haber veren allah Teala'nın kendisi ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman biz de burada ne yapmak zorundayız? Az önceki konumumuzu devam ettirmek zorundayız. Benim ilmim var, bilgim var. Sizlerden her birinin bir ilmi var, bilgisi var. Sizlerden her biriniz görüyorsunuz, işitiyorsunuz. allah Teala'nın da bilme ilm sıfatı var, görme sıfatı var, duyma sıfatı var. Ama bunları ispat eden hiçbir insan neyle suçlanmıyor? allah Teala'yı mahluka benzetmekle suçlanmıyor değil mi? Kimse kalkıp da ya allah Teala'yı nasıl olur da duyar dersin demiyor. Genel manada konuşuyorum şimdi bizim yani halk arasında konuşuyorum. Bizim İslami bu Türkiye camiasında konuşuyorum. Elbette bazı insanlar çıkmış ki felsefeciler kelamla ilgilenenler allah Teala'nın görme ve işitme sıfatlarında inkar ediyorlar adamlar. Cehmiler allah Teala'nın sadece var sıfatını kabul edip bütün diğer isim ve sıfatlarını inkar etmişler. Genel manada bizim ilahiyatçı camiayla konuşurken, tasavvuf tarikat erbabıyla onlarla konuşurken onlara münasip bir dille konuşuyorum. Nasıl ki bir insan allah Teala'nın ilim sıfatını, görme sıfatını ispat ederken gocunmuyor, hata yaptığını hissetmiyor. Evet, ben görebiliyorum, benim ilmim var, işitme sıfatım var ama Allah'ın da var ama Allah'a layık bir şekilde eksiksiz ispat ediyorum diyorsa burada zikredeceğimiz sıfatları da insan o şekilde ne yapmalı? Kabul, et. Kabul etmeli. El dediğimiz zaman hemen akla damarları olan, derisi olan, mafsalları olan bir el gelmemeli. Çünkü bu akla gelen bu manadaki el kimin eli? İnsanın eli. Allah-u Teala'nın nasıl ki zatını bilmiyorsak, ilmini bilmiyorsak, keyfiyetini, aynı şekilde elinin de nasıl olduğunu ne yapamayız? Bilemeyiz. Parmağının da nasıl olduğunu bilemeyiz. İnanın arkadaşlar, Rabbini bu manada, Kur'an'da ve sünnette geldiği şekliyle tanıyan insan, Rabbi önündeki zilletini, küçüklüğünü çok iyi anlar, fark eder, idrak eder. Ama öbür taraftan, sıfatlardan soyutlanmış, sıfatları olmayan, isimlerden böyle hepsi kabul edilmeyen bir yaratıcı düşünün. Yani varlığıyla yokluğu onun gözünde nedir? Birdir. Ya bakarsın ki, Allah-u Teala'ya ortak koşmaya başlar, şirk koşmaya başlar ve bunu hissetmez. Çünkü karşısındaki Rabbinin azametini anlayamamıştır, bilememiştir. Yani bu insanlar, bu insanlar, Öyle bir dalalete düşmüşler ki Rablerini vasfederken, nitelerken diyorlar ki hatta bir fıkra anlatılır böyle <gülüyor> nükte. Hoca bir gün çıkmış minbere vaaz kürsüsüne halka vaaz veriyor. Cemaate vaaz veriyor. Allah'ı tanıtacak. Rabbi anlatacak. Haliki anlatacak. Demiş ki Allahu Teala ne alemin içinde ne alemin dışında. Ne görür ne işitir. Ne alemin sağında ne solunda. Ne üstünde ne altında. Böyle allah Teala'yı onların diliyle tenzih eden yani nefiyle inkar ederek sıfatları ispatlamaya çalışıyor. Ne öyledir ne böyledir. Cemaatten birisi diyor ki ya hoca diyor Allah yoktur diyeceksin ama dilim varmıyor. <gülüyor> yani yok olan bir şeyi ancak bu kadar tavsiliyle anlatabilirsin değil mi yani? Diyor ki cemaatten birisi hoca diyor yok diyeceksin ama dilim varmıyor. Ama öbür taraftan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayetleri, ondan gelen rivayetlere, hadislere bakın. Allah Teala'nın azametini anlatan ayetlere bakın. Bir tanesi de bu ayet. Vel ardu temi'an qabzatuhu yawm al-qiyama. Yani yeri onun elindedir kıyamet günü. Wes-semawati matviyatun bi Gökler de onun sağ elinde dürülmüştür. Düşünün, tasavvur edin arkadaşlar. O Gökler ki her bir gök ile diğer üst kat gö göğün arası 500 sene yolculuk mesafesi. 500 sene. Bu kadar yüce yaratık bunlar. Yani büyük varlıklar. Allah Teala'nın yaratmış olduğu büyük varlıklar. Allah Teala ayette diyor ki: "Ve semavatu matviyatun bi yemiinih." Subhânehû ve teâlâ ammâ yuşrikûn. Allah Teala onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir ve yücedir ve uzaktır onların her birinin üstündedir. Devamlı müellif rahimehullah İbn Mesud radiyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu eseri hadisi naklediyor. Diyor ki İbn Mesud radıyallahu anhu habrun min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Buradaki habr ve hebir de okunabilir. Yahudilerin hahamlarına, ilim adamlarına verilen A Arapçada ad. Habr ya da hibr. İki türlü okuyabiliriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi geliyor. Yahudi alim diyor ki: Ya Muhammed Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnna bir diyor ki bizler okuyoruz, görüyoruz, Tevrat'ta buluyoruz ki Ennallaha yec'alu semavat ala isba' Allah Teala gökleri bir parmağına ve'l aradine ala isba' Yerleri bir parmağına. Yedik at yer. Ve şecere ala isbağ. Ağaçları bir parmağına. Ve serâ ala isbağ. Toprağı bir parmağına. Ve sâirül halkı ala isbağ. Geri kalan mahlukatın tümünü de bir parmağa koyacak. Kıyamet günü bunların hepsini ne yapacak? Bu şekilde parmağına koyacak. Düşünün mahlukatın ne kadar sayıca çok olduğunu, yani bir ormana girdiğiniz zaman şu ağaçları bir düşünün. Az sonra gelecek refahlerde göklerin büyüklüğünü, azametini düşünün. Bunların her birinin allah Teala'nın parmaklarına, allah Teala'nın bunları parmaklarına koyduğunu düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselam devamlı Yahudi diyor ki ve diyecek ki Allahu Teala Enel Melik diyecek ki Teala Enel Melik Melik benim, sahip benim. Onun için Fatiha'yı okurken مَالِكِ يَوْمِ diyoruz. Din gününün sahibi. maliki sahibi. allah Teala dünyanın da sahibi değil mi? Sahibi. Ama burada özellikle ahirete vurgu yapılmasının sebebi ne? Fatiha'nın tefsirinde hatırla, anlar, hatırlarlar. Çünkü din gününde, kıyamet gününde ne olacak arkadaşlar? Dünyadan melik olduğunu, padişah olduğunu, kral olduğunu... Sultan olduğunu iddia edenler orada ne olmayacak? Bunu iddia edemeyecekler. Ama burada var öyle malik olmaya iddia edenler. Burası benim. Firavun demiş bu Mısır benim ayaklarımın altında. Bak nehirler de benim altımda akıyor. Ben sizin en, en yüce Rabbinizim. Değil mi? allah Teala diyor ki Yahudi anlatıyor. En el Melik diyecek ki ben Melik benim. Başka rivayetlerde de gelecek. Gelecek. Allah Teala soracak Eyna mulukul ard. Eyna mulukul ard. Yine Bukhari ve Müslim rivayeti. Hani yeryüzünün melikleri nerede? Yeryüzünün haddi aşan tağutları nerede? Allah Teala soruyor. Düşünün kulların zilletini, acziyetini. Bunun üzerine nebi Aleyhisselam bakın fedahike Nebiyü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hatta bedet nawacizuhu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu Yahudinin söylediklerini duyunca gülüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ta ki azı dişleri gözüküyor. Hoşuna gidiyor Aleyhisselatü Vesselam. allah Teala'nın bu sıfatlarından bahsetmesine. Tasdikan li qablil haber. Bazıları bu hadisi tevil etmeye çalışıyor. Hadis Bukhari'de. Bunları alıp onları okuttuğun zaman Önce bir kafalarından aşağıya Maturilerin, Eşarilerin, Cehmilerin kaynar bir su dökülüyor. Onun için onların pek Buhariyle, Müslimle, Kutubu Sitteyle haşireneşim olmadığını görürsünüz. Çünkü niye? Her okuduklarında kafalarından aşağına ne dökülüyor? Kaynar su dökülüyor. Ne yapacaklar? Bu hadisleri tahrif edecekler. Tevil edecekler. Başka manalar yükleyecekler. Diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hoşuna gitmediği için güldü böyle yani. Hoşnutsuzluğun ifadesi olarak güldü. Aynen böyle söylüyorlar. Ama Allah'tan bakın, hadisin ravisi Abdullah İbni Mesud diyor ki, tasdikan li il habr. Niye güldü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Habri, o habri, evet. o âlimi tasdik etmek için güldü. Yani düşünün sahabe, öyle bir orada, o, bize, o manzarayı biz görmedik değil mi? Yani bir insanın orada e, niye güldüğünü en iyi orada bulunanlar anlar. Değil mi? Güllü deyip sussa evet bak diyecekler ama burada Abdullah bin Mesud o kaynar suyunu yapıyor? Onların üzerine bir daha döküyor. Ve rivayetin devamında smekara. Sonra Aleyhisselam bu kitabın bu bahsinde iki ayet okuyor. Ama kadarullah hakka kadri. Onlar Allah Teala'ya ne yapmadılar? Hakkıyla takdir etmediler. Hakkıyla tanıyıp tazim etmediler. Vel ardu cemian kabdathu yawm el Kıyamet günü yeryüzü onun elindedir. Essemâvâtum tu bi yemînihî. Gökler de sağ elinde dürülmüştür. Bu ayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi o Habrin, Yahudinin sözünü tasdik olarak söylüyor. Bizler biliyoruz Allah-u Teala'nın İman ediyoruz ki ehli Sünnet vel Cemaat olarak kendine layık parmakları vardır. E bizler biliyoruz ki Beni Adem'in, Adem oğlunun kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. İnne kulube Beni Adem beyne usbuayni min asabi'in Rahman. Ve Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi söylerken diyor ki Hadisin devamında Aleyhissalatu vesselam şöyle dua ederdi. Allahumme ya musarrife'l kulub, ey kalpleri çeviren, çekip çeviren Allah'ım. Sarif kulubena ala ta'atik. Kalplerimizi taatine doğru ne yap? yönelt. Ve Nabi Aleyhissalatu vesselam ardından da bu sözü söylüyor. Çünkü kulların kalpleri Allah Teala'nın iki parmağı arasındadır. Bitti. Bizler Allah Teala'nın zatının keyfiyetini nasıl düşünmüyorsak, parmağının da keyfiyetini ne yapmayacağız? Düşünmeyeceğiz. allah Teala nasıl görür diye düşünmüyorsak, nasıl işittir diye düşünmüyorsak, o şekilde nasıl eli var, nasıl, Ya allah. nasıl parmağı var diye, keyfiyetini düşünmeyeceğiz. Bu şekilde iman edeceğiz. Bileceğiz ki, böyle bir Rab. Bütün kalpleri, mahlukatın, kulların kalpleri iki parmağı arasında olan, gökleri düren, sağında düren, yeryüzünü elinde düren, elinde tutan büyük, azim olan bir Rab. Ve bunun önündeki senin acziyetin, zafiyetin, kulluğun. Anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? İşte tevhid bu. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu en iyi bilen insan olduğu için dedik, kullara yanında tevazuda zirve Allah Teala'nın önünde, huzurunda zillette, huşu da yine en güzel örnek. Kibir yok, tekebbür yok. Ve bir rivayet muslim, Müslim, Müslim'in rivayetinde ise vel cibalü ve'ş-şecru ala isba' Dağlar ve ağaçlar bir parmakta. Thumma yahuzzuhunna. Sonra Allah Teala bunların hepsini sallayacak. Azamete bakın arkadaşlar. Yani bir dağın yüksekliğini düşünün böyle çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz böyle kocaman bir dağ yani onu sar sarsmak mümkün değil Allah Teala diyor ki rivayette müslim rivayetinde e, diyor ki onların hepsini sallayacak sarsacak feqolu <feya> en el melik melik benim en Allah Allah benim tabi orada anlayanlar anlayacak ama iş işten ne olmuş olacak geçmiş olacak ve fi rivayat al Bukhari Bukhari'deki rivayete göre, bakın Müslim ve Bukhari'den konuşuyoruz. Ehl-i Sünnet'in kaynakları bunlar. Yani bu akideye sahip olan bizleri, bu ümmetin selefini bu kadar tanımaktan aciz ve bu kadar cahil olan insanlarla karşı karşıyayız. Bu memlekette yahut dünyanın herhangi bir yerinde. Zannediyorlar ki bu tür inanışlar sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra İbnü Teymiye'nin Muhammed İbn-i Abdullah'ın ortaya attığı, ortaya çıkardığı inanışlar, itikat. Halbuki biraz okusalar Bukhari'yi, biraz okusalar Müslüm'i, biraz okusalar İmam Ebu Hanife'nin nispet edilen fıkıh ekberini. Bunların hepsini o şekilde görürler ve Rab'lerini de hakkıyla tanırlar arkadaşlar. Bukhari'nin rivayetinde diyor ki Yec'alu's semavati ala isba' Gökleri bir parmağına, vel ma'a ve bir parmak ve sair el isba' diğer mahlukat bir parmağına var koyar. Ve Müslim Ömer'den merfu olarak rivayet etmiş olduğu hadiste ise kıyama, diyor ki Aleyhisselam Allah Teala kıyamet günü gökleri ne yapacak? Sağıyla ki gelecek, dürecek. Allah sana gökleri dürecek. Hadis. Az önce ayet okuduk. Ayette de Allah sana ne diyor? O gün ne yapar? Gökleri sağ eline dürer. ثم يأخذهن بيهده اليمنا Sonra gökleri ne yapar? Sağ eline alır. ثم يأخذهن al اليمنا Der ki sonra melik benim اين <gülüyor> الجبارون Hani haddi aşan cebbarlar nerede, zalimler nerede? Dünyada bir vardı bunların. Değil mi? Ama o azameti düşünün. Gökyüzü hop dürülmüş. Yani insanların bugün uçaklarla bile saatlerce yolculuk yaptığı birinci katman olarak bildiğimiz bir gök var. Siz bunların üzerindekileri düşünün. Bunların hepsi hardal tanesi kadar olmuş. Allah-u Teala sonra cevahte gelecek. Hadi dünyada Rabbini tanımadığı için cebbar olan, zalim olan insanlar var. Bu onun cehaletinin bir göstergesi. Ama karşısında görecek ki gökler, yerler, toprak, kara Allah'ın parmaklarında <gülüyor> sallanıyor. Hepsi küçücük bir şey olmuş. Onları yaratan Rab var. Halik var. O büyük, azim olan yaratıcı var. Allah'a Allah diyor, eynel cebbar. Hani nerede? Buradaki soru ney? İnkarı, tevbîhî, azarlama sorusu. Eynel birun. Hani kibirlenenler nerede? Hadi nerede? Sonra yatıl arazin seb'i. Sonra 7 kat yeri dürer. Sonra yakuhunna bi Sonra da o 7 kat köy, 7 kat yeri ne yapar? Soluyla alır. Bu rivayetle Müslim'de. Allah Teala'nın bizler iman ediyoruz ki iki tane eli vardır. Ancak Ehli Sünnet ve'l Cemaat Allah Teala'nın ellerini iki elini sağ ve sol ile vasfet vasfedilmesiyle yani bir elinin sağ, diğer elinin de sol olarak ispat edilmesiyle nitelenmesiyle ilgili ihtilafa düşmüş. Allah Teala'nın sağ elinin o ispatı konusunda ittifak etmişler. Ancak diğer elinin sol eli olduğu konusunda ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Çünkü rivayetler var ki rivayetlerde diyor ki Aleyhissalatu vesselam allah Teala'nın her iki eli de nedir? Sağdır. Her iki eli de sağ eldir diyor. Bu rivayette de ise allah Teala gökleri ne yapacak? Soluyla alacak. Bazı ilim ehli, Müslim'deki bu lafızın, sol el lafzının şaz olduğunu söylüyor. Bazıları da hayır şaz olmadığını, sahih olduğunu söylüyor. Bu konuda, e, diyorlar ki, iki elinin sağ olmasıyla alakalı gelen rivayetlerde, şu anlatılmak isteniyor. Çünkü sol el her zaman nedir arkadaşlar insan için, beşer için? Acizlik ifade eder. Yani insan sağ eliyle yaptığını sol eliyle ne yapamaz? Yapamaz. Yani burada sağ eliyle yazı yazan herkes değil mi? sol eliyle yazı yazabilir mi? Yazamaz. Yazamaz. Diyorlar ki bu rivayetler her iki elde sağdır. Yani her iki eli de nedir? Mükemmeldir. Noksanlıktan ve eksiklikten <gülüyor> münezzehtir. Sonra Allah Teala der ki اَنَا الْمَلِكَ اَيْنَا الْجَبَّارُونَ اَيْنَا الْمُتَكَبِّرُونَ Diğer rivayet İbn Abbas'ın rivayet ettiği. Diyor ki İbn Abbas: "Masmâvâtus seb'u seb ve'l-arâdun seb'u fi kaffi Rahman illâ ka hardale fi yedi ahadikum." 7 kat semavâtın, 7 kat göğün ve 7 kat yerin Rahman'ın eline oranı elindeki o küçüklüğü miktarı sizden birisinin elindeki hardal tanesi kadardır. Ardal tanesi diyorlar, nebatatın en küçüğüdür yani böyle küçük böyle bir nokta şeydir. Sizden birisinin avucunda o neyse Allah Teala'nın eline nispeten semavat ve yeryüzü yedi kat. O kadar arkadaşlar. Acizliğimizi bir düşünelim. Yani bugün bir kuyu kazmak istiyor insan 10 metre, 15 metre. Bütün teknolojik aletleri kullanmaya çalışıyor, yeri kırmaya çalışıyor, uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Yani şurayı görüyorsunuz işte Boğaz'dan bir ne yapacaklar? Tünel yapacaklar. Kaç eden beri ne yapıyorlar? Böyle karınca gibi uğraşıyorlar. Yani bir de yeryüzünün, gökyüzünün şeyini düşünün, azametini, büyüklüğünü düşünün bize göre. Desele ki Bize yeryüzündeki bütün denizleri alttan bağlayın. Ey insanlık olarak. Güç miyiz? Yani şurada Eminönü'nden Üsküdar'a bir bağlantı yapmaya çalışıyoruz. En fazla 4-5 kilometre. Kaç yıl beri uğraşıyoruz. Aciziyete bakın arkadaşlar. Ama bunlar Rahman'ın elinde arkadaşlar bizlerden birisinin elindeki ne gibi hardal tanesi gibi küçücük düşünün. Dünyanın seneyi düşünün, küçüklüğünü düşünün. Ve Vakalı İbn Cerir İbn Cerir diyor ki: "Haddesene Yunus, Akberan İbn Wahb, قال قال İbn Zeyd, haddethani abi, قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Ma's semawati sebu fi'l kursi illa kadrahim seb'atin ulqiyat fi turs." Rahman'ın arşı ve kürsüsü var biliyorsunuz. İbn Abbas Allah Teala'nın kürsüsünü açıklarken diyor ki kürsü Allah Teala'nın mevdiul kademeyn ayaklarının yeridir, ayaklarını koyduğu yerdir. Bizler iman ediyoruz ki Allah Teala'nın kendine layık iki eli olduğu gibi kendine layık iki ayağı vardır. Bunu defaatle tekrarlayarak söylüyoruz ki biz bunlar bunları ispat ederken en sünnet ve cemaat olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan insanlar onun hadislerinden öğrenen insanlar, onun ashabından bunları almış insanlar, onun ashabından alan insanlardan almış insanlar olarak, bizler allah Teala'nın iki eli varken, iki ayağı varken, yani bunları ispat ederken, bunların, Allah'ın bunlar ile mahluka benzediğini ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Haşa ve kella. Bunların kendine layık bir şekilde, allah Teala'nın bizlere haber vermiş olduğu bir şekilde, onun kudretine, azametine layık bir şekilde ispat ediyoruz. Yani bize kimse bu konuda ne yapamaz. Bunu vasitiyye derslerinde, akıdetül vasitiyye derslerinde hatırlarsanız çok ince işlemiştik. Köşeye sıkıştıramaz. Şeyhülislam İbn Teymin'in getirmiş olduğu kaideyi biliyorsunuz. <gülüyor> El kavlu fi's sıfat kel kavli fi'z zat. Zat ile ilgili. Zat ile ilgili Allah Teala'nın zatı ile ilgili söylemiş olduğunuz Sözdeki konumunuz neyse aynı sözleri allah Teala'nın sıfatları ile ilgili ne yapın? Söyleyin. Yani zat, allah Teala'nın zatı var mı? Var. Ey maturiler, eş, ey eş'allah, bunu kabul ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Bunu kabul ederken insanın da bir zatı olduğunu bilerek kabul ediyorsunuz ve burada teşbih bir benzetmeye düşmeyeceğinizi bilerek yapıyorsunuz. E gelin o zaman aynı şeyi sıfatlarda da ne yapın? Kabul edin. Aynı konumu sıfatlarda da uygulayın. Sıfatlar neyse, zat neyse sıfatlar da odur. Değişmez. Aynı şekilde matur idare ve eşerlere geliyorsunuz. Diyorsunuz ki niye Allahu Teala'nın ayağı olamaz? Niye eli olamaz? Diyorlar ki ispat edersek bunu ne yapmış oluruz? Allahu Teala'yı insana benzetmiş oluruz. E peki sizin ispat ettiğiniz ilim sıfatı var. Görme sıfatı var. İşitme sıfatı var. Bununla konuşma sıfatı var. allah Teala'nın bu sıfatlara sahip olduğunu söylüyorsunuz. Bu sıfatlarla muttasıp olduğunu söylüyorsunuz. E bunlar insanda da var. Niye bunları ispat ederken aklınıza kelam sıfatını ispat ederken insanın küçük dili, dişleri, ağzı gelmiyor ve diyorsunuz ki Allah Teala kendine layık bir şekilde konuşur. Gelip burada Allah Teala'nın eli ispat edildiğinde bizleri müşebbihe olmakla, Allah Teala'yı mahlukata benzemekle benzetmekle suçluyorsunuz. Burada sizler insaflı değilsiniz. Şayet insaflı olsaydınız ne olurdunuz? Konumunuz orada neyse burada da aynı olur. Değişmezdi. İşte insanın, şeytanın insan oynamış olduğu oyunlardan bir tanesi de bu. ile ilgili olarak. diyor ki şeytan öyle bir, zan, öyle bir şek şüphe atıyor ki insana eğer bu konuyla ilgili kişinin usulü, kaidesi, kuralı olmazsa ya ben Rabbim hakkında nasıl iki tane ayak, nasıl iki tane el nasıl parmaklar ispat edebilirim diyerek korkuya düşüyor. Halbuki yani bu vesvese şeytanın getirmiş olduğu bir vesvese. Aynı samimi bir vesvese olsaydı aynı şeyi nerede duyardı? İlim sıfatında zatla ilgili duyması lazımdı. Yok ama demek ki bu şeytanın ümmete oynamış olduğu bir oyun arkadaşlar. İşte diyor ki bu rivayette göklerin kürsüye olan nispeten oranı kürsüde Allah'ta olan yaratmış olduğu bir mahluk Yedi kat semanın üzerinde. Büyüklüğü Turs ne diyoruz o Turs'a? Kalkan. Büyük bir kalkanın turs, Arapça'da bir çorak toprak manasına da geliyor. Kuru toprak manasına da geliyor. O toprağa da o kalkanın içine atılmış demir para gibidir. Yani şimdi yedi kat semayı düşünün. İnsanların şu an hala itiraf ettiği ulaşamadığını söylediği ve hesabını güneş, hesabını ışın hızıyla yaptıkları mesafeleri düşünün. Bunların Rahman'ın kürsüsüne, kürsü, Allah Tanrı'nın yarattığı kürsü, kürsi olan oranı, yani kürsünün bunlara olan büyüklüğü o kadar ki büyük bir toprağa atılmış ne gibi düşünün? Demir küçük para. Düşünebiliyorsunuz. Siz Rabbinizi büyüklüğün azametini tefekkür edin arkadaşlar. Kürsü buysa, Rabbinizin azametini düşünün. Rabbinizin azametini düşünün. Kale Ebu Zer radıyallahu anh sementu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul mal kursi fil arş. Şimdi geldik arşın kürsü olan büyüklüğüne. Kürsünün üzerinde ne var arkadaşlar? Su. Suyun üzerinde arş. Bu arşın diyor kürsü olan büyüklüğü illaki halakatin Min beyne Kuru bir çorak çöle toprağa atılmış yuvarlak bir halka gibidir. Bakın. Yani insanoğlu arkadaşlar, insanoğlunun anne karnından cahil olarak çıktığını bir düşünün şöyle. Hiçbir şey bilmiyoruz değil mi? Sonra dünyaya böyle gözlerimizi açıyoruz. Konuşmayı, yemek yemeği, yürümeyi, tuvaletimizi yapmayı öğrenene kadar zaten belli bir süre geçiyor. Sonra böyle birden o günler unutuluyor. Kendimizi böyle Rabbimizi de tanımıyorsak eğer insanlık olarak ne zannediyoruz? Yeryüzünün hakimleri, bu göklerin sanki böyle bizler tarafından var edildiği değil mi? Sanki böyle bir şey yaşıyor insanlık. Rabbinden o kadar uzak. Bu yerler, gökler sanki yani iki artı iki yapılmış hidrojenden su eklemiş, laboratuvara girmiş, bunları meydana getirmiş havası var insanlarda. Ama arkadaşlar Rabbimizin bize haber verdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdiğine göre bunların hepsi Rahmana, Rahman'ın katında çok küçük şeyler. Bu şeyler bize göre o kadar büyük, bu şeylerin Rabbimize göre o kadar küçük olduğunu düşündüğünüz zaman kendinizin, Rabbinizin huzurunda abd olduğunuzu ne yapıyorsunuz? Kul olduğunuzu daha iyi anlıyorsunuz. Rabbin sana anlatıyor işte, bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatıyor. Yerlerin, göklerin neler olduğunu. Anem bin Mesud radıyallahu an'hu قال بين سماء الدنيا والتي تليها 5 500 عام Dünya semasıyla dünyaya dünyaya en yakın olan Gök ile, ondan sonraki gök ikinci katman arasındaki diyor mesafe 500 senedir. 500 sene. Tabu bu mesafeyi alimler ölçmüşler. Demişler bu kafile yürüyüşüyle 500 sene. Yani ne kadar olsa olsun çok uzun bir süre 500 sene. 500 sene. Ve بين sema سماء و سماء ve her sema arasında ne var arkadaşlar? Dünya ile sema arasında. Sema ile diğer semalar arasında 7 kat sema her bir sema arasında ne var? 500 sene var. Ve بين السماء val kursi 7. kat en son tabaka sema olan gökle ondan sonra gelen kürsü arasında diyor 500 sene var. Ve بين kursi valma 500 yıl su ile su arasında 500 sene ve'l arşu فوق suyun üzerinde ne var arkadaşlar? Arş var. Vallahu فوق Allah ta nerede? Arşının üzerinde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Errahmanu alal arşisteva Rahman arşına ne yaptı? İstiva etti. Yükseldi. Rahman da orada. Yani arşının üzerinde arkadaşlar. Bizler ehl-i sünnet ve cemaat olarak iman ediyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretti ki Allahu Teala bizlere o fıtratı verdi ki bizlere o fıtratla yarattı ki allah Teala nerededir arkadaşlar? Arşının üzerinde diyoruz. Bizler Rabbimizi esfel, aşağıda ne yapmayız? Aramayız. O yücelerin yücesi Haliktir, yaratandır ve arşının üzerindedir. Tabi bazıları demişler ya işte arş suyun üzerindeyse su arşı tutuyor demektir. Rahman da arşın üzerindeyse arş Rahman'ı Allah'ı tutuyor demektir. Diyerek şeytanın şeytani vesveseler atmaya çalışmışlar. Yani bir şey bir şeyin üzerinde olduğu zaman altta olan şeyin o üstte olan şeyi illa tutması mı gerek? Bugün bulutlar yeryüzünün üstünde mi? Üstünde yeryüzü o bulutları mı tutuyor? Hayır böyle bir şey yok. Yani böyle vesveseler kimden arkadaşlar? Şeytandan. Bu tarz vesveseler kimden? Şeytandan. Ama Allah Teala'nın dediği gibi "Verrasihun fil ilmi" ilimde rusuh etmiş. İlimde derinleşmiş. Rabbini hakkıyla tanımış insanlar var ya diyor Allah Teala. Onlardan bahsediyor bakın. <gülüyor> "Yekuluna amennâ kullun min inde Rabbina." Rabbimiz katından gelen her şeye İman ettik. Nasıl istiva etmiş? İstiva yükselmek manasında olmayabilir. Ele geçirmek manasında mıdır? Bir oraya kıvranıyorlar, bir buraya kıvranıyorlar. ya iman et, kurtul. Rahatla. Yani buna, buna iman etmeye niye cesaret edemiyorsun? Senden önce buna iman etmiş, bu, buna iman etmenin gerekli olduğunu söylemiş bir peygamber var. E bu Peygamber'e yakın zamanlarda yaşamış ilim ehli var. Sınırları içinde yaşamış olduğun ülkede herkes tarafından otorite olarak kabul edilmiş İmam Ebu Hanife'nin sözleri çok açık. Kim Rahman'ın arşının üzerinde olduğunu kabul etmezse kafirdir. Sözü. Çok açık. Kur'an-ı Kerim'deki ya ondan önce ayetler çok açık. Hadisler çok açık. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisleri. Onlar hala yani niye... Bu bunu kabul etmeme konusunda ısrar sebebi birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi de Rabb'i hakkıyla ne yapamamak, takdir edememek, tanıyamamak arkadaşlar. Diyor ki İbn Mesud, "La yahfa alayhi şey'un min Rabbiniz Arş'ın üzerindedir ve sizlerin amellerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz." ama atas kutumun varakatın illa ya Düşen her yaprak bile onun haberinde, ilminde düşer. Yine diğer rivayet, Anıl Abbas bin al-Mutta'lır radıyallahu anhu, al-qa'la sallallahu alaihi wasallam, "Helte durun, kimsin beyne sema ile art, gök yer arasındaki mesafeyi biliyor musunuz? Kulli Allah ve Rasulu alam, Allah ve daha iyi bilir" dedik. Beyne huma mesiratu 500 sene. İkisi arasında 500 sene vardır. Ve min kulli sema ile sema mesiratu kamsimiyetiz sene. Her gök arasında 500 sene var. Ve kitabu kulli sema'in mesiratu kamsimiyetiz sene. Ve her semanın uzunluğu kendi içindeki uzunluğu ne kadar? 500 sene. Ve beyne sema sabi'ati vel arş bahr. Yedinci katla arş arasında ne var? Bir deniz var, su var. Beyne esvelihi ve alâhu kemâ beyne sema'i vel ard. O denizin o suyun üst tarafı alt tarafı 7 kat ne kadar? semayla yeryüzünün arasındaki seneler kadar vallahu <gülüyor> Teala fa bu Allahu teala ise bunların her birinin üstünde. Yani böyle bir Rab inanışını düşünün arkadaşlar. Secde ediyorsun. Alnını yere koymuşsun. Zillet içinde Rabbini hakkıyla takdir etmişsin. Ne diyorsun secdede? Subhane rabbiyal aala. Ne demek Subhane rabbiyal aala? Ne demek Subhane rabbiyal aala? <gülüyor> Rabbi <gülüyor> en yukarıda olan. En yüce olan ve en yukarı, a'la, en yukarıda Ali, a'la, a'la, en yukarıda olan, Rabbim'i ne yapıyorum? Tenz ediyorum. Sen alnını yere koymuşsun, yerdesin ve Rabbim'i ne yapıyorsun? Arşın üzerinde olmakla niteliyorsun, ispat ediyorsun. Secde işte bu şekilde ne yapıyor? Ayrı bir mana kazanıyor arkadaşlar. İ böyle secde etmek var bir de hızlı hızlı bir şekilde Subhan Rabbiyal Ala. Deminden dediğimiz gibi sen yok diyeceksin ama dilin varmıyor. <gülüyor> Benim adamlar şimdi gidin bakın arkadaşlar ilahiyatlarda şurada burada adam anlatıyor. Diyorsun ki yani Rabb. bana bir Rabbi tanıt, anlat. Başöze ne alemin ne her yer her yerde demiyor? Her yerde diyemeyiz. Hiçbir yerde mi? Hiçbir yerde de diyemeyiz. Yukarıda mı? Yukarıda da diyemeyiz. Yani Aşağı yok diyeceksin ama Dilin var mı yani? Bu, bu buradan bir vatandaş köyden gelen bir adam dese ki, dinlese bunları. Der ki yok diyeceksin ama dilin var mı yani? Kulaysa yakhfa alay şeyu min a'mal beni Adem. Beni ademin amellerinden de hiçbir şey Allah Teala ne yapmaz? Gizli kalmaz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bu kitabı mübarek, hayrı bol olan bu kitabı bitirmiş olduk. Güzel Rabbimiz bizleri kendisini hakkıyla tanıyanlardan eylesin. Amin. Tevhidi halal görmeyen, eksiklik görmeyen, şirke bulaşmayan insanlardan eylesin. Bizleri Amin. akidesini, tevhidini, imanını muhafaza eylesin. Amin. Bu konuda bizleri öğrenmede hırsla eylesin. Dediğim gibi inşallah önümüzdeki haftadan itibaren birkaç hafta böyle eee konu başlıkları seçerek dersler yapacağız. Haziran'ın ortasından sonra da Allah nasip ederse bir kitap seçerek o kitabı şerh etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu dönem bir 15 günlük bir dönem. Bizim biraz meşgul olduğumuz bir dönem. Bu arayı böyle geçireceğiz. Şöyle bir değişiklik yapmayı da düşünüyorum. Aynı zamanda çarşamba günleri yapmış olduğumuz Riyazu Salihin derslerini cumartesiye alıp cumartesi günkü dersimizi nereye kaydırıyoruz? Çarşambaya kaydırıyoruz. Bundan sonra yani Riyaz-ı Salih'in dersi hangi gün olacak? Cumartesi. cumartesi olacak. Ama önümüzdeki çarşamba yine biz Riyaz-ı Salih'inden evet. devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruk ve etubu